يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قطغاته ولا تموتن إلا بأنتم مسلمون يا أيها الناس طغوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قبلا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويأفل لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما. أما بعد، فأستغل حديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مختتاتها، وكل مختتة بدع، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار، ثم بعد؟ Değerli Kardeşler Bu Hafta Allah Yolunda Cihad Etmenin Faziletini Duanın, Zikrin Faziletinden Bahsedeceğiz inşallah. Biliyorsunuz Geçtiğimiz Haftalar Haftalarda Namazdan Zekattan, Oruçtan Bahsettik Onların Faziletlerinden Bahsettik Yani Kısacası Biz Bildiğiniz Üzere Amellerin Faziletlerine özelliklerine, değerlerine, kıymetlerine dikkat çekmeye çalışıyoruz. Onunla ilgili ayet ve hadisleri aktarmaya çalışıyoruz. Bunun dışında fıkıh olarak herhangi bir şeye girmiyoruz. Amellerin faziletlerinden bahsediyoruz. Bu hafta da konu cihadın faziletlerine geldi. E, şahsen bu konuyu anlatmak çok zor. Ben heyecanlandım doğrusu. Çünkü öyle bir mesele ki bu, yaşamak gerekiyor. Her şeyden önce bunu tatmak gerekiyor. Ben bunu tatmadım. Allah Azze ve Celle tatmayı nasip etsin. <Gülüyor> Namazı, orucu, zekatı, hac ve umreyi ve benzeri amelleri birçoğumuz biliyoruz. Onun tadını az çok biliyoruz. Tatmışız. Nasıl bir lezzete sahip olduğunu az çok biliyoruz. Ama bunu bilmiyoruz. Bunu tadan insan bilir. Biz sadece şu anda nasları, Kur'an ve sahih sünnetten oluşan nasları aktaracağız. Allah Azze ve Celle gerçek manada amel etmeyi, cihadın tadını almayı nasip etsin. Resulullah ve Vesselam cihad isteği, arzusu temennisi olmadan ölen bir kimse cahiliye <gülüyor> ölümü üzere yahut cahiliyeden ve yahut da nifaktan hatırladığım kadarıyla nifaktan bir şube üzere ölmüştür diye. Buna menzer bir ifade. Yani bunun e, çok önemli olduğuna vurgu yapıyor. En azından temenni etmek gerekiyor. Onun için aleyhissalatü vesselam bir hadiste bir kimse şehit olmayı arzu etse şehit olmayı Allah yolunda şehit düşmeyi arzu etse yani bu temennide bulunsa bu isteğini devam ettirse Yatağında ölse dahi şehittir diyor. Sübhanallah. Yani şehitlerin sevabı gibi sevabı alır demek bu. Ama derecesi ne olur? Onu Allah Azze ve Celle bilir. Onun için çok kıymetli. Çok kıymetli, çok, çok değerli bir amel bu. İslam'ın direği namazdır. İslam'ın başı <gülüyor> iman, direği onu koruyan, muhafaza eden, yıkılmasına engel olan, çökmesine engol, engel olan şey namazdır. Zirvesi ise, en tepe noktası ise cihattır. Cihat amellerin en değerlisidir. Allah'ın katında çok kıymetlidir cihat. Allah Azze ve Celle cihat edenleri kitabında yer yer övmüştür. Onların Derecelerini ve mükafatlarını özel olarak bahsetmiştik. Birazdan onlara gireceğiz inşallah. Böyle değerli bir amel karşımızda şu anda. Allah Azze ve Celle en hayırlı vakitte, en hayırlı bir şekilde onu işlemeyi nasip etsin. Amen. İslam tarihinde Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın komuta ettiği savaşlar, Bedir, Uhud, Hendek ve diğerleri. En önemlileri bunlar. Sonra halifeyi Raşid'in Ebu Bekir ebn Kufafe Radıyallahu anh Ömer İbn-i Hattab Radıyallahu anh Osman i̇bn Affan Radıyallahu anh Ali İbn-i Ebi Talib Radıyallahu anh Ve ila ahire Diğer sahabelerin Diğer komutanların Diğer halifelerin Emeviler, Abbasiler Memluklular, Selçuklular, Osmanlılar ve diğerlerinin döneminde cihat devam etti. Allah yolunda cihat devam etti. Ve halen devam etmekte. Bu kıyamete kadar devam edecektir. Allah Azze ve Celle bu yolda mücadele veren kimselere sebat versin. Onların amellerini kendi, rahat, kendi rızasına uygun yapsın. Kendi katında makbul eylesin. Ve bizi de onlara ilhak eylesin. O salih kimselerle beraber haşre eylesin bizi. O müjdelenen toplumlar içerisinde bizi kılsın. Onlarla beraber bizi haşre eylesin. Sübhanallah. Onların değeri çok kıymetli. Onlar çok azizler. Onlar Allah'ın katında en şerefli kimseler. Bakın Allah Azze ve Celle Tevbe suresinde Ayet 11. İnna Allah iştera minel müminîn enfüsehum ve emvâlehum bi-enne cennet. Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında cennete mukabil olarak satın almıştır. Yukâtilûne fî sabîlillâh. Onlar Allah yolunda savaşınlar. Fe-yekatûlûne ve yuqtâlûn. Öldürür ve öldürülürler. Vaden alahi hakkan fi Taurate ve Injil ve Kur'an bu Allah'ın üzerine Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da bir wahttır, bir sözdür. Weman alfa bi ahdhihi min Allah, weman alfa bi ahdhihi min Allah, Allah'tan sözüne daha çok vefakar kim vardır? Allah'tan daha fazla sözünde kim durur? Kim daha vefalıdır? Subhanallah. Fesṭep şiru bibe ükmüne bi bayatun. İşte satın almış olduğunuz bu alışverişle sevinin, müjdelenin. Vedalke huwel İşte bu büyük kurtuluştur. İşte bu büyük başarıdır. Bu ayet, bu ayet, bu rivayet edilen sahih bir nüzul sebebinde nüzul sebebi olarak şu konu hakkında iniyor. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Akabe beyatında Akabe beyatında Medinelilerden beyat alırken Abdullah İbni Revaha radıyallahu anh şehitlerin efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın şehit oldu diye haber verdiği kimse diyor ki Ey Allah'ın Resulü Bizden ne istiyorsan, bize ne şart koşuyorsan söyle şimdi, beyat esnasında. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizden Allah'a ibadet etmenizi ve ona hiçbir şey şirk koşmamanızı istiyorum. Başka, kendin için ne istiyorsun dediğinde, kendi nefislerinizi diyor aleyhissalatü vesselam, koruduğunuz gibi Medinelilerden istiyor. Kendi nefislerinizi koruduğunuz gibi beni de koruyup muhafaza etmenizi istiyorum diyor. Abdullah İbni Ravaha soruyor. Bunun karşılığında ne vardır? Bunun karşılığında ne vardır? Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennettir diyor. Subhanallah. Cennettir bunun karşılığı. Abdullah ibn Revaha Ne güzel bir kazanç. Ne karlı bir kazanç diyor. Bundan artık biz dönmeyiz ve döndürülmeyiz diyor. Subhanallah. Evet o sözünde durdu. Abdullah İbni Revaha Mütede, de mu'te de Evet. Bu <gülüyor> ayet bunun üzerine geliyor. Subhanallah. Yani <gülüyor> Allah yolunda cihad etmenin, Allah yolunda ölmenin, öldürülmenin karşılığı cennet. Allah yolunda Allah yolunda sabah ve akşam yürüyüşüne gelince Enes İbni Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allah yolunda sabah erken vakitte bir yürüyüş zevalden sonra yahut da akşamleyin bir yürüyüş dünya ve içerisindeki her şeyden hayırlı dünya ve içerisindeki her şeyden hayırlı yani bir mücahidin yürümesi Yürümesi, dünya ve içerisindeki her şeylerden daha kıymetlidir. Daha önemlidir. Yürümesi bile, attığı adım biraz sevap. An Ebi Eyyub, -E -E radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste, Allah yolunda sabah, erken vakitteki bir yürüyüş ve akşam yürüyüşü Güneşin doğduğu ve battığı her şeyden daha hayırlıdır diyor. Bu hadiste de lafız değişik bir şekilde geliyor. Güneşin doğduğu ve battığı, yani güneşin aydınlattığı her şey, dünya nimetleri içerisinde, dünyanın içerisinde ve battığı sonra da battığı her şey, her şeyden daha kıymetlidir diyor. Allah yolunda cihada çıkıp hicret edip sonra da ölmenin yahut da öldürülmenin fazireti cihada tam ulaşamamış yahut da hicret edeceği yere tam ulaşamamış kimseler hakkında. Bakın Allah Azze ve Celle Nisa suresi yüzdene buyuruyor. Zeman yahrucu min beytihi muhaciran ila Allah ve Her kim evinden Allah'a ve Resul'üne hicret ederek çıkarsa, thumma yudriku'l-mevt. Sonra da ona ölüm gelirse, yani amaç edindiği şeye, gayesine ulaşamadan ölüm gelirse, fakat veka'a ecruhu ala Allah muhakkak. Onun ücreti, onun ecri, onun sevabı Allah üzerinedir. Allah Azze ve Celle onun acilini verecektir. Ve kan Allahu wa Allah çok bağışlayan, çok rahmet sahibidir. Al i̇mran suresinde. Ve in qutultun fi sebirillah evmutum. Allah yolunda öldürülseniz, yahut da ölseniz niz, le maffuratun min rahme. Allah'tan bir mağfiret, bağışlanma. Ve acıma. Yine aynı şekilde bir rahmet, bağışlanma söz konusudur. <gülüyor> Hayrun mimma Yani bu Allah'tan bağışlanmanın, Allah Azze ve Celle'nin acımasının, rahmet etmesi, rahmet etmesinin biriktirdiğiniz şeylerden daha hayırlıdır. Hayrun mimma Topladıkları şeylerden daha hayırlıdır. Ve le'in muttum ve gütültüm le'ile Allah'a tuhşerun. Eğer öldürülürseniz, eğer ölür veya öldürülürseniz elbette Allah'a haşrolunacaksınız. Evet burada Allah yolunda öldürülen kimsenin bağışlanacağına, bağışlanacağına mağfiret edileceğine dikkat çekiliyor. İşte bunun fazileti bu. Allah yolunda olmanın, o yolda öldürülmenin fazileti cennet. Cihad arzulayıp da cihad etmek isteyip de özür sebebiyle yahut da hastalık sebebiyle cihattan geri kalan kimsenin faziletine gelince Enes i̇bn Anh'ın duayet ettiği hadiste Aleyhissalatu Vesselam bir gazvede, yani bir cihad esnasında diyor ki Medine'de öyle insanlar var ki bize halef olmuşlardır. Bizim yerimizde onlar bize halef olmuşlardır. Onlar bizim yerimizde kalan insanlardır. Biz bir dağ yoluna girmeyelim yahut da bir vadiye girmeyelim ki onlar bizimle beraberdir. Onlar sevap da bizimle beraberdir. Onları özürleri, mazeretleri hapsetmiştir diyor. Engellemiştir. Bunlardan bir tanesi kim biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselamın müezzini ümmü mektum. Radiyallahu anh. Aleyhissalatü vesselam gazveye çıktığı zaman onu oraya amir olarak, vali olarak tayin ediyor. Aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra onu yönetici olarak bırakıyor. Allah azze ve Allah azze La istabil qa'iduna min al-mu'mininah, gair ulud darar ve al-mujahidun fi sabilillah bi bi anwarhim ve anfushim. Müminlerden oturan kimselerle, canlarıyla manlarıyla savaşan kimseler bir değildir diyor. Bu ayet gelince, Ümmü Mektum radıyallahu an, ey Allah'ın Rasulü beni Gözlerimden kaynaklanan hastalık, gözlerimin hasta olması, gözlerimin zararlı olması işte ama olmandan dolayı ben savaşa çıkamıyorum, cihada çıkamıyorum dediğinde askermenin gayru ulü'd-dararı özür sahibi kimseler hariç kısmı iniyor müstenderde gelen rivayete göre. Gayru ulü'd-dararı özürsüz olarak oturanlar ile savaşanlar bir değildir. Diyor. Özürlü olarak bir özürden dolayı, hastalıktan dolayı cihada çıkamayan kimseler, onların sevabı aleyhissalatü vesselamın haber verdiği gibi cihad edenlerle birdir. Çünkü onlar da cihad isteği var. Onlar da cihad etmek istiyorlar. Onlar da Allah yolunda canlarını, manlarını feda etmek istiyorlar. Ama bir takım özürler onları hapsetmiştir, engellemiştir. Bundan dolayı onların sevapları eşittir. Cihad edenlerle eşittir diyor. Allah Azze ve Celle'nin rahmetine bak. Ayetlerde birkaç yerde dikkatinizi çektiğimi bilmiyor. Neyse alel a'ma haracın. Vela alel meriydi haracın. Vela alel a'racı haracın. Hastaya, topala ve... Amaya, kör kimseye zorluk yoktur diyor. güçlük yoktur diyor. Allah Azze ve Celle bunlar birçok yerde mazur, özürlü kabul etmiştir. Ama buna rağmen mücadele eden, buna rağmen gücünün yettiğini yerine getiren bir kimse mutlaka ecrini alacak. La yukellefullahu nefsen illa yus'aha. Allah hiçbir insana Gücünün yetmediği şey yüklemez. Bunu birkaç yerde tekrar etmiştir Allah Azze ve Celle. Allah yolunda bir gaziyi, bir mücahidi tecihiz etmenin, onu donatmanın sebebine gelince, Zeyd bin i Halid radıyallahu anh, diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu, Kim Allah yolunda, bir gazi, bir mücahidi tecihid eder, donatırsa onun ihtiyaçlarını giderirse muhakkak ki o da Allah yolunda cihad etmiştir diyor. Ve kim de Allah yolunda bir gazinin arkasından halep olursa yani onun gerideki işleriyle ilgilenir ailesine, malına sahip çıkarsa o da Allah yolunda o da Allah yolunda cihad etmiştir. Kardeşlerim. Münafıklardan ve fasıklardan gelen haberlere inanmayın. Dünyanın birçok yerinde geçmişte say, yani biraz önce saydığım gibi geçmişte mücadele verildiği gibi şimdi de mücadele veriliyor. Ama bir takım münafık ve fasık topluluklar ve medyalar o verilen mücadeleleri karalamak terör gibi göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Aha yani başımızda Suriye bir mücadele veriyor. Başlarındaki zalimden kurtulmak için bir mücadele veriyor. Filistin hakeza, Çeçenistan hakeza, Pakistan, Afganistan, Kafkasya, Eritre, Mora, Sudan, Somali hepsi birer mücadele içerisindeler. Allah azze ve celle onlar muvaffak kılsın Allah Azze ve Cel, onlar başarılı kılsın Elbette Allah yolunda savaşanlarla onlara karşı çıkanlar onlara engel olan kafirler ayrılacaktır. Allah Azze ve Celle sabredenlerle edemeyenleri gerçekten iman edenlerle etmeyenleri kafirlerle müminleri ayırt edecektir. Allah Azze ve Celle mü'minlerin üzerinde bulunduğu şey üzere bırakacak değil. Mutlaka imtihan edecek. Allah Azze ve Celle bizi imtihan ettiği zaman sebat edenlerden eylesin. Gerçekten cihat meydanı hani bizim tabirimiz de er meydanıdır. Er meydanı. Orada belli işte birçok şey. Tabi bu sadece cihat meydanı böyle göğüs göğüse muharebe, karşılıklı çatışma değil. Bu meydan birçok şekilde tezahür edebiliyor. Bunu az çok siz tahmin ediyorsunuz. Gerçek iman sahibi kimseler, kendileri <gülüyor> imtihan edildiği zaman, canlarıyla, mallarıyla tehdit edildiklerinde iman üzere sebat edenler. Allah Azze ve Celle iman üzere, salih amel üzere sebat versin bizlere. Allah Azze ve Celle Tevbe Suresi 121'de مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ min مِنَ a'rab Medine ahalisi ve onun etrafındaki Araplardan Bedevilerden. tabii bunun içerisine Arapların dışındaki bütün herkes de girer. Ama hitap o günkü aleyhissalâtu Vesselam'ın zamanında yaşayan insanlara olmakla birlikte bizi de ilgilendiriyor. Ey ye tekallefu ar-resûlillah Resulullah aleyhissalâtu vesselâm'ın gerisinde kalmaları yani savaşa çıkmamaları, cihada çıkmamaları uygun olmaz. Ve la bu bir anfusihim an nefsih. Ve kendi nefislerini Ali ve vesselam'ın nefsine tercih etmeleri de uygun düşmez. Zalike bi annahum la yusibuhum zaman la yusibuhum zaman. Bu onlara bir susuzluk, wala nasabun bir yorgunluk, wala maksatun fi sebilillah Allah yolunda bir açlığın isabet etmemesi, وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِعَنْ يَقِيزَ الْكُفَّارِ Kafirlerin öfkeleneceği arazilere basmamaları, وَلَا يَنَالُونَ min عَدُوبُ neylen ve düşmandan herhangi bir şeye nail olmaları, gerek ganimet, gerek onları öldürme, gerekse esir alma yönüyle, bunlardan hangisini yaparlarsa illa kutube lehum bih salih onlara onlara salih amel olarak bu, bu yaptıkları şey yazılacaktır diyor Resulullah aleyhissalatü sonra onun emrini yerine getirip onun emrini yerine getirip Allah yolunda cihad eden kafirlerle mücadele eden susuz kalan, yorgun kalan, ondan sonra <gülüyor> aç kalan vesaire ve düşmanlardan elde ettiği ganimetler, esirler vesaire. Bunun adına Allah için ne yaparsa mutlaka o kimseye salih amel olarak yazılacaktır diyor. İnna Allaha la yudi'u ecra'l muhsinin. Allah muhsinlerin, iyi iş yapanların İhsan sahibi olanların ecrini zayi etmez, boşa çıkarmaz. Wallayyün fikune ne fakatan Onlar o kimseler, cihad edenler. Az bir sadaka, küçük bir sadaka infak etmiş olmasın. Walla <gülüyor> kibriyyatan veya büyük bir sadaka. Walla yakta ona hiçbir vadi, bir arazi geçmiş olmasın ki illa kütbelehum diye cihamullah aslanıma kanyamirin. Onların yaptık, yapmış oldukları şeyi en güzeli kendilerine yazılır diyor. Az önce ifade et, ettiğim gibi Allah yolunda her atılan adım, her bir hareketin çok büyük sevabı var. Allah Azze ve Celle boş bırakmıyor. Abu Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste <gülüyor> Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan işittim kim kimin ya doğrusu kimin ayakları Allah yolunda tozlanırsa Allah ona cehennemi ateşi haram kılar diyor. Allah o kimseye o ayaklara cehennemi haram kılar. Şu amelin faziletine bak. Allah yolunda yeter ki ayağın toz, tozlansın. Cehennem ateş haram kılıyor. E bu ne demek? cennetin ona vacip olması demektir. Allah yolunda nafakaya yani infak etmeye gelince Allah azze ve cel Bakara suresi 261'de "Meselulledineyunfikun amvaluhum fisabilillahi kemetle habbe" mallarını Allah yolunda harcayan kimselerin misali sanki bir tane gibidir. En bedet sebe senabiletu kullu sumul Her bir başak yedi her bir başak, yedi başak ni'etü habbe her bir başakta yüz tane vardır diyor. Yedi başak oluyor ve her bir başakta da yüz tane. Yüz tane buğday tanesi ve benzeri. Vallahu yudai fil men Allah dilediği kimseye bunu kat kat yapar. Dilediği kimse için katlar. Wallahu vasiyun alim Allah çok geniş lütuf sahibidir. Alimdir, bilendir, hikmet sahibidir. Allah Azze ve Celle çok iyi bilendir. Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh rivayet edilen bir başka hadiste adamın bir tanesi yularıyla birlikte bir deve, bir dişi deve getirdiğinde vesselam, diyor ki Kıyamet günü bu deve 700 deve olacaktır Hepsi de bağlanmış olarak, yuları böyle tutulmuş olarak 700 deve olacaktır. Allah yoluna feda edilen bir devenin karşılığı ahirette 700 deve. Subhanallah. Allah yolunda öldürülenin faziletine dair en önemli en önemli hadiselerden bir tanesi Ayet-Kerime'de anlatılıyor. Hepinizin bildiği bir ayet. Ali İmran 169. ayet-Kerime. "Vela <gülüyor> tahsabanna'llezine kutulû fi sabîlillâhi emvâtâ. Allah yolunda öldürülen kimseleri ölü zannetme. Ölüler zannetme. Bel ahyâun 'inde rabbihim yirzaqûn." Birlerkis onlar Rablerinin katında rızıklanırlar. Ferhine <gülüyor> bime atahmullahının fadli, Allah'ın lutfundan fazludan verdiği, verdiği şeyle sevinirler. Ve es tebşirune bildedine lmiel hakkıbihin ve kendilerine dahil olmamış arkalarından gelen kimseleri de elle kafun alehim walahm yahzanu. Korkmayın, üzülmeyin diye müjdelerler. Es tebşiruna bi ni'metin min Allah ve fadlin ve enna Allaha layyude ve yecralul mu'minin. Ve onlar Allah'tan bir nimeti, lütfu ve Allah azze ve celle'nin müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini müjdelerler. Allah yolunda öldürülen kimseler sonraki kimselere müjde verir. Moral veriyor. Moral adeta. Korkmayın, üzülmeyin. Gelin, Allah yolunda çarpışın, Allah yolunda mücadele edin diye. Subhanallah. Bu ayetin nüzulüne baktığımız zaman Uhud'da şehit düşen Hamza bin Abdullah, Abdülmuttalib radıyallahu an aleyhissalatü vesselamın Amcası Musab bin Umeyr radıyallahu an ve Abdullah, Cabir'in babası Abdullah radıyallahu an Çok değerli sahabiler Uhud'da şehit düşüyor. 70 kadar sahabi. Aleyhissalatü vesselam bir gün Cabir'e bakıyor. Mahzunlu, hüzünlü bir şekilde görüyor onu. Diyor ki "Ey Cabir, nedir bu halin?" Diyor ki Cabir radıyallahu anh "Babam ufukta şehit düştü. Ve bir, geriye birçok bakılacak kimseler, yani çoluk çocuk bıraktı." diyor. Hatta bir başka hadiste Cabir radıyallahu anh bir tane dul kadınla evleniyor. Aleyhissalatu vesselam bunun haberini alınca "Ey Cabir, Bakire ile evlenseydin ya." diyor. Cabir radıyallahu anh Benim diyor küçük kardeşlerim var. Onlara bakma, bakması için diyor. Babamdan kalan çocuklara bakması için Dull'la evlendim diyor. Subhanallah. Bir şehidin oğluna bak. Cabir radıyallahu anh Hac ile ilgili en fazla hadis rivayet eden sahabelerden bir tanesi. Hac ile ilgili. O kadar önemli şeyleri rivayet ediyor ki Bizim için çok kıymetli. Cabir radıyallahu anhu böyle mahzun görünce <gülüyor> Ali sılahtı ona moral veriyor. Sen Allah azze ve celle'nin kavlini işitmedin mi? Allah Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Ölü zannetmeyin. Ayet-i kerimesini işitmedin mi? senin babanla Allah Azze ve Celle perdesiz konuştu diyor subhanallah Allah hiçbir beşerle perdesiz vasitasız konuşmaz ama Allah Azze ve Celle diyor senin babanla direkt konuştu Abdullah radıyallahu an Allah Azze ve Celle ile konuşuyor ve ondan şunu istiyor Rabbim diyor, beni tekrar gönder ve senin yolunda tekrar ben şehit düşeyim. Senin yolunda savaşsahin ve şehit düşeyim diye Allah Azze ve Celle neden bunu istiyor? Hani aracısız konuşuyorlar ya. Allah Azze ve Celle de hayır diyor. Bu benden geçmiş bir vaattır. Benim verdiğim bir söz vardır. Bu mümkün değildir. Yani ölen bir insanın geriye dönmesinin mümkün olmadı. Hangi hal üzere ölürseniz. Öyleyse diyor ey Rabbim. Bunu benden sonrakilere yani dünyadaki insanlara bildirdi diyor. Subhanallah. Allah azze ve celle de ayetlerini gönderiyor işte. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin. Onlar Allah'ın katında diridirler, rızıklanırlar diyor. Şu müjdeye bak. Şu mükafata bak. Subhanallah. Aleyhissalatü vesselam sahih bir hadis haber verdiğine göre şehitler diyor yeşil kuşların kursaklarında onların içlerinde istedikleri yere cennette istedikleri yere uçarlar. Diyor. Allah azze ve celle cennette sesleniyor bu şehitlere. Ne istersiniz? Dileyin benden. Ne istiyorsunuz diyor. Onlar diyorlar ki biz senden ne isterim ya Sen bize her şeyi verdin. Cennette nereye istersek oraya gidiyoruz, orayı görüyoruz. Her şey bizim için. İsteyin diyor Allah azze ve celle tekrar. Onlar ne istiyorlar biliyor musunuz? Aynen Abdullah'ın, (radıyallahu anh) Cabir'in babasını istediği gibi tekrar dünyaya gönderilmek ve Allah yolunda öldürülmeyi istiyor diyor. Allah Azze ve Celle hayır diyor, bu mümkün değil. Bundan başka bir şey istemediklerini görünce Allah Azze ve Celle onları bırakıyor, soru sormayı bırakıyor. Ebu Katahden'e nünayet ettiği bir hadiste bir adam aleyhissalâtu vesselâm'a gelir eğer ben Allah yolunda öldürülürsem günahlarım örtülür mü? onlara kefaret olunur mu? dediğinde aleyhissalâtu vesselâm evet sen sabredersen karşılığını da Allah'tan beklersen öne atılır ve geriye çekilmezsen Evet diyor. Ama borç müstesnadır. Bunu bana Cibril aleyhisselam söyledi diyor. Allah yolunda mücadelenin, Allah yolunda cihadın fazileti bu. Cennet. Şehit için diyor Ali vesselam sahil bir hadiste altı tane özellik vardır. Altı şeyi elde eder bir kanı diyor şehidin kanı ilk yere düştüğünde damladığı zaman günahları bağışlanıyor cennetteki makamını görüyor Subhanallah geçmişteki şehitleri veya da şehitlere şahit olanları dinlediğiniz zaman bunu göreceksiniz o insanlar gerçekten ...cennetteki makamlarını görüyorlar. Allah azze ve celle onlara gösteriyor. Hadiste geldiği üzere. Üç, kabir azabından korunuyorlar. Kabir azabından. Kabir azabı... ...büyük fitnelerden bir tanesi. Osman bin Affan radıyallahu anh... ...kabristana gelir ve hüngür hüngür ağlarmış. Soruyorlar ona. Ey Osman nedir bu halin? Sen kabre mi ağlıyorsun dediklerinde Osman radıyallahu an eğer bir insan şu kabirden salim çıkarsa, salim olursa kabir azabından kurtulursa diğeri de o nisbette azalır diyor. Yani ahiretteki azabının hafif olacağına işaret ediyor. Ama kabir azabının çok önemli olduğuna vurgu yapıyor. Sübhanallah. Şehit kabir azabından muaf oluyor. Buna denk bir başka ameli zikredecek olursa kim her gece Tebarike suresini okursa o da kabir azabından emin oluyor. Evet. Şehidin ilk kanı damladığında günahları affediliyor. Cennetten makamı gösteriliyor. Kabur, kabir azabından korunuyor. Ve büyük korkudan emin oluyor Allah alem kıyamet kast ediliyor ve ona iman hullesi iman cübbesi giydiriliyor ve kendisi huril il iri gözlü hurilerle evlendiriliyor ve en önemlisi de akrabalarından 70 tane kimseye şefaat etme hakkı veriliyor subhanallah 70 kişiyi. Mucahit deyip geçmemek lazım. Allah yolunda cihad eden deyip geçmemek gerekiyor. Bize maalesef onu da unutturdular. Allah Azze ve Cel, bu hususta bize katında razı olduğu şekilde bu ameli işlemeyi nasip etsin. Allah Azze ve Cel tüm mücahitlere sedat versin Allah Azze ve Celle mücahitlere yardım edenlere de sebat versin onlara basiret versin onlara karşı çıkanlara da cahilliklerinden yüz çevirmeyi nasip etsin Allah Azze ve Celle muhacirlerden ve ensarlardan olmayı onların ameliyle amel etmeyi bize nasip eylesin. Onlarla biz beraber bize haşre edesin. Allah azze ve celal ve men yuti'illah ve rasuluhu fu Allahu aleyhim. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlar Allah'ın nimet verdiği minennabiyine ve şuhada Min al ve ve Şehidâ ve Salihîn, Nabîler, ve Şehitler ve Salihlerle beraber Allah Azze ve Celle onlarla beraber olmayı, onlarla beraber hem dünyada hem de ahirette dostluk yapmayı, arkadaşlık yapmayı, kardeşlik yapmayı nasip etsin bizleri. Dediğim gibi cihadı anlatmak bitmez, cihadı yaşayandan dinlemek lazım. Ama biz sadece kitaplardan okuduğumuz, naslardan anladığımızı aktarıyoruz. Yahut da kıssalardan, mücahidlerin kıssalardan dinlediğimiz şeyleri aktarıyoruz. Bu hususta çok önemli kitaplar var burada. Size onları tavsiye ediyorum. Sohbetten sonra bakın, inceleyin. Evet, bugünkü ikinci konuya geliyoruz. Zikrin fazileti ve duanın fazileti. Bunlara da kısaca değinip bitiriyorum inşallah. Allah Azze ve Celle Ra'at suresinde ellediğine اٰمَنُوا وَتَتْمَئِنْ غُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ İman edenler ve kalpleri Allah'a zikir, zikirle mutmain olan sukuna erenler Ela بِذِكْرِ اللّٰهِ تَتْمَئِنْ Dikkat edin ki Kalpler ancak Allah'ı zikirle mutmain olur. Abdurrahman sahibi Rahmetullah aleyh tefsirinde bu diyor Kur'an'ın okunması onun ahkamının anlaşılmasıdır diyor. Evet. mücerret olarak yani sırf Allah'ı zikretmek Subhanallah demek misal. Allahu akbar. La ilahe illallah. Subhanallah ve bihamdi. İlahi zikirler. Bunları zikretmekle kalp huzura kavuşuyor. Ama bunun da üstesinde en önemli olan Allah Azze ve Celle'nin en büyük zikri olan Kur'an. Kur'an'ın okunması, onun anlaşılması, hükümlerinin tatbik edilmesi. Kalpler bununla mutmain olur. Kalpleri mutmain etmek için Kur'an'la haşır neşir olmak gerekiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah tebareke ve teala şöyle buyuruyor hadis kudsi hadis diyor ki ben diyor Allah azze ve celle kulumun zannının yanında yani zannına göre onunla beraberim o beni zikrettiği zaman o beni zikrettiği zaman kendi nefsinde ben de onu kendi nefsimde zikrederim. O beni bir toplulukla, toplulukla andığı zaman, topluluğun içerisinde andığı zaman ben onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içerisinde anarım. Bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım. Bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Yani Allah Azze ve Celle kısaca bizim kendisine, kendisinin dinine adım atmamızı istiyor. Onun için gayret etmemizi istiyor. Allah'ın dini için ne yaparsak Allah Azze ve Celle bize biraz daha yaklaşıyor. Bizim önümüze açıyor. Bize basiret veriyor. Ama burada ihlas çok önemli. İhlası korumak gerekiyor. Yani sadece ve sadece Allah'ın rızasını gözetmek gerekiyor. Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste Rabbisini zikredenle zikretmeyen kimse ölü ve diri gibi Yani Allah Azze ve Celle zikreden bir kimsenin kalbi diri, zikretmeyenin kalbi ise ölü. Ölüyle diriye benliyor. Ne kadar yaşarsa yaşasın, en en lüks hayatı yaşasın. En rahat hayatı yaşasın, o ölüdür. Aslında zahiren öyle gözükür, yaşıyor gibi gözüküyor ama ölüdür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ölü dediği bir kimseyi yaşıyor olabilir mi? Kendisini sadece bu dünyada yaşadığını zannediyor. Ama bakın araştırın. Gerçekten so, yani sorup araştırdığımızda görüyoruz ki kalpleri mutmain değil, kalpleri huzurlu değil. Allah Azze ve Celle bize bir geçimlik vermiş. Allah Azze ve Celle geçinebileceğimiz kadar bir maşiyet vermiş. Ama bundan daha önemlisi iman vermiş. Kendisine iman etmeyi biliyoruz. Elhamdülillah. Bundan sonra da Salih ameller yapmaya çalışıyoruz. Her ne kadar eksik, kusurlu istenildiği gibi olmasa da yapmaya çalışıyoruz. Allah hamdü senalar olsun. Şükretmek lazım halimizde. Wala yaqurun <gülüyor> annake taqallubellezine keferu fil bilad. Kâfirlerin diyar diyar dolaşması, onların kuvvetli olması seni aldatmasın Yani dünya hayatını bize aldatmaması gerekiyor. Halimize hamd edeceğiz. Herkesin bir sıkıntısı var. Herkesin bir derdi var. Çocuğuyla ilgili, eşiyle ilgili, parasıyla, puluyla, işyeriyle, herkesin bir derdi var. Sıkıntısı olmayan insan yok. Dünya sıkıntı dünyası. Ama halimize çok hamd etmemiz lazım. Bizden daha aşağıdaki kimselere bakmak gerekiyor. Bu Allah'ın nimetinin küçümsenmemesine daha layık. Her zaman Allah'a hamd etmek gerekiyor. Eğer etmezsek, şükretmezsek, hakkını vermezsek kalp mutmain olmayacak, kalp huzura kavuşmayacak, kalp rahat ederse, huzura ederse bu yüze, yüze vurur. Ondan sonra da karşıdaki insana ver. Bu etki tepkidir. Kalp rahat ederse, huzurlu olursa sen de rahat edersin, eşin de rahat eder, çocuğun da rahat eder. Ve arkadaşların oturduğun kalktığın kimseler de rahat edecektir. Kalbin huzuru, rahatı çok önemli. Ne kadar musibet gelirse gelsin. Eğer bunu Allah'a havale edebiliyorsak, Allah Azze ve Celle'den geldiğine inanıp, itikad edip, boyun eğiyorsak, kabul ediyorsak, işte bu kalbin huzuru. Bu kalbin mutmain olmasıdır. Allah Azze ve Celle onun mükafatını mutlaka verecektir. Hanzala el-Esti radıyallahu anh rivayet edilen bir hadiste diyor ki Hanzala Ebu Bekir ve ben diyor Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına girdik ve dedim ki diyor Ey Allah'ın Resulü Hanzala radıyallahu anh Hanzala münafık oldu dedi Hanzala münafık oldu diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, hani ne demek istiyorsun, bu nedir dediğimde, diyor ki, ey Allah'ın Rasulu sen bize cenneti, cehennemi anlatıyorsun, tasvir ediyorsun, zikrediyorsun, biz sanki böyle ra'yel ayn gerçekten görüyormuş gibi oluyoruz. Yani imanımız artıyor, korkuyoruz, Allah'tan sakınıyoruz, o kadar çekiniyoruz, Etkileniyoruz diyor nihayetinde. Ama çocuklar senin yandan çıkıp çocuklarımızın yanına, eşlerimizin yanına vardığımız zaman onlarla beraber olduğumuz zaman diyor, biz bunu unutuyoruz diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki eğer siz benim yanımda benim yanımda bu şekilde zik zikri hatırladığınız gibi bu hal üzere olduğunuz gibi devam etmiş olsanız, yataklarınızın üzerinde ve yollarınızda, sokaklarda melekler sizinle musafa ederdi, tokalaşırdı diyor. Subhanallah. Lakin diyor, bir saat böyle, bir saat böyle. Yani biraz böyle olacaktır, biraz öyle olacaktır. İnsan ilim meclisinde cenneti, cehennemi, Hatırlayacak, Allah'tan korkacak, Allah'a daha çok ibadet etmek isteyecektir, Allah'a daha yakın olacaktır kalbin ama çıktığı zaman, ayrıldığı zaman bunların bir kısmını unutacak. Bu normal ama tamamen terk etmek, hiçbir şey yapmamak bu çok anormal. Yani biz melek değiliz, evet. Ali Vesselam Müslüm'de gelen bir hadiste eğer... Sizler günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız diyor Allah Azze ve Celle sizi o kadar günah günahla sevabı işleyen bir topluluk yeter. Kulü beni adamın hadd Her Adem oğlu hata yapar günah işler. Hayrun hata'ena et-tevab. Hata edenlerin günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir diyor. Majistere geleceğiz hatırlayacağız, imanımızı artıracağız ve bunu korumaya çalışacağız. Mesele bu. Muhafaza etmeye çalışacağız. Salih amellere amel katmaya, sevaplara sevap eklemeye çalışacağız. Elimizden geldi. Bu. Ama bazen bakıyorsunuz, namaz kılıyoruz, harama bakıyoruz. Zekat veriyoruz, oruç tutuyoruz, haramla iştihal ediyoruz. Haram yiyebiliyoruz. <gülüyor> Salih amelleri işliyoruz, dedikodu yapıyoruz, iftira ediyoruz. Salih amelleri işliyoruz, büyük günahları işliyoruz. Yalan yere şahitlik ediyoruz, faiz diyoruz vesaire. Bunlardan Allah'a sönmüyoruz. Salih amellerin fayda vermesi için haramlardan sakınmak gerekiyor. Haramlardan şiddetle sakınmak gerekiyor. Bunların yani en iyi gerçekleştiği yer toplum, cemaat. Cemaat olmak gerekiyor. Yani müminlerle beraber olmak gerekiyor. Evde, evde bütün namazlarını evde kılarsan, cemaat için bir şey ayırmazsan, birçok şeyden mahrum olursun. Cemaat namazı insanı Etkiler ve muhafaza eder. Birçok şeyden alıkoyar. Ve ünlerle beraber olmak gerekiyor. Cemaate çıkmak gerekiyor. Evet. Duanın faziletine geldik kısaca ondan da bahsedelim inşallah. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde diye <gülüyor> izeneke ibadi anni fe inni Kullarım benim hakkımda sana sordukları zaman de ki muhakkak ben onlara yakın. Ucebe daveted da eden, dua eden bir kimse dua ettiği zaman ona karşılık verin. Fe yestecebe ve yu'minu bihi O halde benim davetimi icabet etsinler ve bana iman etsinler. O bilir ki Doğru yolu bulurlar. Allah Azze ve Celle'ye dua etmenin karşılığı Allah Azze ve Celle'nin ona karşılık vermesi. Duanın fazileti Allah Azze ve Celle'nin ona karşılık vermesi. Daha önce zikrettiğim gibi üç şekilde. Ya duanın hemen kabul edilmesi yahut tevhir edilip ahirete bırakılması yahut da bir günahın silinmesi. Boş bırakılmıyor. Gafir suresinde وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ Estağible kul. dedi ki bana dua edin size icabet edeyim. İnenlerden istek an ibadeti sayede <gülüyor> ne cehenneme dahil. Bana ibadetten yüz çevirenler cehenneme alçanmış olarak gireceklerdir. Burada dua ibadet anlamında zikrediliyor. Zaten Ali İsratü'llahü Aleyhisselam, dua huw ibade. Dua ibadetin ta kendisidir buyuruyor. İşte burada Allah Azze ve Celle bana Dua etmekten e, büyüklenenler yani ibadet etmekten diye duayı ibadet olarak zikrediyor. Subhanallah. Ve en büyük en önemli ibadetlerden birisi dua. Onun için Allah Azze ve Celle وَمَا يَعْضَذِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُوَائِكُمْ Eğer sizin duanız olmasaydı Rabbim size ne diye önem versin ki? Allah Azze ve Celle'ye sığınma ona dua etme, ondan bir şeyler bekleme olmasaydı Allah Azze ve Celle ne diye önem versin ki? Yani bir insan Rabbisine muhtaç olur, ona ihtiyaç hissettiğini anlar, idrak eder, ona yönelir, ona döner, o zaman işte ibadet hasıl olur. O zaman Allah Azze ve Celle itaat etmiş olur. Allah'a ihtiyacı olmayan, ona yönelmeyen Ondan bir şey beklemeyen bir kimse ne olabilir ki? Allah azze ve celle böyle bir kimseye ne diye değer versin ki? Onun için diyor, duanız olmasa, ibadetiniz olmasa size ne diye önem versin Allah? Ali İmran suresinde "Vana kana kavluhum illa en galu Rabbena ğfir lenâ zunûbenâ." Onların sözleri Rabbimiz bizim günahlarımızı bağışla ve israfın hafî emrîna ve işlerimizdeki yaptığımız taşkınlıkları, israfları da bağışla ve tebidatlamelerin sonuna alamil kafirid. Ayaklarımızı sabit tut ve kafirler topluluğuna karşı, karşı bize yardım et. Fa atahumullahi sababet dünyeviçne sababet akireh. Allah onlara dünya ve ahiret sevabını vermiştir. Vallahu muhsinin. Allah ihsan edenleri, muhsinleri, iyilik yapanları sever. Burada işte salih kimseler, muhsinler dua ediyorlar. Dualarının karşılığı da kendilerinin bağışlanması, günahlarının ve haddi aştıkları hususlarda da yine bağışlanmaları, taksiratlarının örtülmesi ve ayaklarının da sabit kılınıp düşmana karşı yardım olunmalı. Aleyhissalatü Vesselam savaşırken, cihad ederken, hemen Allah Azze ve Celle'ye dua ederdi. Bedir'deki dua halini hatırlayın. Ridası omzundan düşüyor. O kadar yalvarıyor ki Allah Azze ve Celle'ye. O kadar içten yalvarıyor ki kendisine yardım etmesi, müminlere, iman edenlere yardım etmesi için. Helak ediyor adeta kendini. Subhanallah. Ama Allah Azze ve Celle onun duasına icabet ediyor. 3000 bin nişanlı melekle, 5000 bin melekle yardım ediyor. Allah Azze ve Celle. Subhanallah. Allah Resulü'nün duasına icabet ediyor. Müminlerin duasına da icabet ediyor. E diyor işte burada. Çok açık. Bana sorarlarsa, benim hakkımda sana sorarlarsa diyor ey Resulüm, de ki ben onlara yakınım. Dua etsinler ya da. Yeter ki dua etsinler. Allah bizden kendisine yarala, yalvarılmasını istemiyor. Wallahu'l-ganiyye ve entümül <gülüyor> fukara. Siz Allah zengin, siz ise fakirsiniz. Yani muhtaçsınız. Allah'a ihtiyaç içerisindesiniz. Yani Allah Azze ve Celle'ye ihtiyaç hissediyorsunuz. Allah ise bundan müstahinidir, zengin. O, o halde Allah Azze ve Celle bizim kendisine yönelmemizi ve dua etmemizi istiyor son olarak Tarık bin Eşim radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Müslüm'de gelen bir hadiste diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan işittim. bir adam aleyhissalatü vesselam'a geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü ben Rabbimden istediğim zaman nasıl isteyeyim nasıl söyleyeyim diye soruyor diyor ki aleyhissalatü vesselam Allahumme ğfirli ve rahmni ve afini ve Ey Allah'ım beni bağışla, bana rahmet et, bana afiyet ver ve beni rızıklandır şeklinde iste diyor. Ve Ali vesselam parmaklarını yumup işaret parmağını böyle açıkta bırakarak diyor ki muhakkak ki bunlar senin için dünya ve ahirete bedel. Dünya ve ahiretten istediğin şeyleri toplardı. Dünya ve ahiret adına ne istiyorsan onları bir araya getirir. Evet öyle değil mi? Beni bağışla, beni rahmet et. Bana rahmet et. Ahiretlik için istiyorsun. Ahirette cennet istiyorsun. Bağışlanmayı istiyorsun. Bu afini afiyet diliyorsun. Dünyada afiyet içerisinde, sıhhat içerisinde yaşamayı diliyorsun. Ve rızık ve rızıklandırmak. Bunun içerisinde helal rızık Güzel bir şekilde rızıklanma, muhtaç olmama ve benzeri dünyalık şeyler giriyor. Bunu yaparsan diyor bu duayı, dünya ve ahiret için istediğin şeyler bir araya gelmiş olur. Bunu biz nerede yapıyoruz? İki secde arasında. Bir iki ziyade ile birlikte. Bu dualara, aleyhissalatü vesselamın o mübarek lisanından sadır olmuş dualara yapışmak gerekiyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam duanın, Özünü biliyordu. Allah Azze ve Celle'nin en çok hoşuna giden kelimelerle dua ediyordu. Onun için o dualara sımsıkı yapışmak lazım. Mevkur dediğimiz, yani aleyhissalatü vesselam'dan gelen, zikredilen, varid olan o dualar bizim için çok önemli. Allah Azze ve Celle kendisine hakikatıyla kul olan, daima kendisini zikreden, kendi yolunda cihad eden ve cihad eden kimselere yardım eden, kendi rızasına uygun yaşayan ve cennetini, firdevsini elde eden müminlerden, mümin erkek ve kadınlardan eylesin. Allah Azze ve Celle bizim günahlarımızı bağışlasın. Anne ve babalarımıza rahmet etsin. Onların da günahlarını bağışlasın. Onları ve bizleri iman üzere kendisine kavuştursun. Nesillerimiz de bizden sonra, nesillerimizi de bizden sonra ıslah eylesin. Amin. Subhaneke Allah'ım ve behendik. Aşhedu anna illa ve Sonra can.